Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'nda herkese günaydın. Günaydın. Evet 24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kaldı. İster istemez tabii e, biraz seçim odaklı da gidiyoruz son yayınlarda. Uh -huh. e, ve bunlardan en önemlisi e, malum seçim öncesi birazcık göz boyamak için diye tabir seçim edelim. yatırımlarından seçim birisi... seçim yatırımı e, diyelim e, imar barışı ya da imar affı... affı. evet ben ısrarla barışı demekten kaçınıyorum evet, ama genelde e, imar, imar barışı affı. olarak da geçtiği için ve hani bu nedir ne değildir hakikaten e, bir çeşit e, sadece seçim yatırımıdır doğaya çevreye ne gibi etkileri olacak Bunları da konuşmak üzere hı hı. E, şehir plancısı Cısı. Ayşe Yıkıcı e, hattımızda. Telefon hattımızda. Evet Ayşe günaydın. Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Teşekkür ederiz. Evet şimdi e, 24 Haziran erken seçim aslında e, baskın seçim tarihi belli olduktan sonra tabii e, AKP hükümeti e, seçime doğru giden süreçte bir dizi ekonomik e, yatırım e, açıkladı diyelim. Bazı vergi indirimleri, işte varlık barışı, çeşitli teşvik ikramiyeler evet, işte emeklilere ikramiyeler gibi. Ve bunların arasında aslında en ciddi, en kapsamlı olanlarından bir tanesi de bu imar barışı meselesi. Şimdi bununla ilgili bir de bir dava süreci var aslında. Biz tabii yani biraz da bu meseleyi fikri takip olması açısından da önemsiyoruz. Zaten de belki bu ağırlıklı olarak sadece bu gece kondu veya kaçak yapılar açısından değil çok büyük e, bir takım e, gayrimenkul projeleri işte alışveriş merkezleri e, kamuoyunun e, son derece tepkisini çekmiş bir takım e, emlak projelerini de e, kapsayan bir e, da, aftan bahsediyoruz kıyılar burada. Kıyılar ve yaylaları da kapsayan e, şekilde. Şimdi bir kere bu e, imar affı veya imar barışı hangi ifade kullanmayı tercih edersin. E, neydi, ne içeriyordu? E, biraz onu konuşalım. Ondan sonra bunun anayasaya aykırı bir takım maddeleri var. E, onu konuşacağız ve bir dava süreci var. O e, niye açıldı? E, onun bilgilerini senden alacağız. Tamam. E, merhaba tekrar bu arada tüm dinleyenler için. E, öncelikle ben de sizler gibi imar... E... Barışın yerine imar aflu Kavramını kullanmayı çok daha doğru biliyorum Çünkü yani, tarihteki tüm örneklerine Baktığınızda e, bunun Barış olacak bir yanı yok aslında Tamamen bir af ve birçok insanın Yani e, kanuna e, işte yönetmeliklere ve imar planlarına uygun yapılan e, Yapıların hakkını çalan bir e, Uygulama diyeyim Ayşe biraz evet. daha yüksek sesle Konuşabilir misin? Sesin biraz daha net Gelsin Şimdiyimiz ee, biraz daha iyi. daha iyi değil mi Selahattin? Tamam daha iyiymiş. Ee, yani dediğim gibi ben de sizler gibi imar e, aklı demeyi tercih ediyorum bunu Çünkü gerçekten birçok insanın hakkını e, elinden aldın ve adaletsiz bir hızlama olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce çünkü e, imar dediğimiz şey imar planı aslında yani biz yapıların e, yani bu şey de bir yapının yapım aşamasındaki en üst seviye imar planı aşamasıdır. Çünkü orada o yapının hangi Yapılaşmalarda yapılacağı belirtilir. Buna aykırı olan yapılar zaten kaçaktır, ruhsatsızdır, iskansızdır. Yani oturum izni, yapı belgesi izni almamış demektir. Evet. Zaten e, yani bu kapsamda bunların e, ortadan temizleyen, sıfırlayan bir şeyin tabii ki seçim öncesinde e, barış kelimesiyle anacaklardır her ne kadar son yani 10 yıla yakınları barış kelimesini kullanmaktan çok kaçınmış olsalar da, yani barışın hmm. başka anlamlarını kaçınmış olsalar da, burada bunu tercih ediyorlar. Hem temsil ettiği anlam bağlamında diye düşünüyorum. Tamamen bir seçim politikası olarak görüyorum ben bunu. Aslında. Evet, bir yandan şu şöyle bir, de bir şey var Ayşe Yakıcı. Bunun haberleri çıktığında yani mecliste oylandığında sadece yani biz de, tabii iktidar partisinin projesi ve yatırımı olarak konuşuruz ama mesela ana muhalefetten de Destekleyenler maalesef. oldu. Hmm. Ee, maalesef bu bunun nasıl yorumlayalım peki? Ya, i̇şte maalesef ben siyasetin kirli, kirli yüzü diyorum buna. Bilimin hmm. gölgesinden e, kaçarak e, işte oy toplama çabası diye düşünüyorum. Hmm. E, yasalarımız oluşturan temel şeyler de bilimsel gerçeklerden, doğrulardan geliyor maalesef ama hem maalesef hem de e, iktidar e, dediğim gibi o için. Ee, bunu görmezden geliyorlar. Yani muhalifetin de şu anda bence en büyük sorumluluklarından biri eğer seçilirse, hı hı. eğer göreve gelirler bu yasa'yı tamamen geri çekmek sorumludur. Yani bir kısmı değil, kısmı iptaller değil. Hem 2094 e, sayılı hı. kanunda 16. maddeyle yapılan değişikliğin yani bu çıkan yönetmeliğin dayanağı olan yasa değişikliğinin iptali gerekiyor hem de e, yönetmeliğin zaten ona dayanak olduğu için birlikte iptal edilmeleri gerekiyor. Çünkü niye? Önce e, aslında neyi kapsıyor biraz ondan bahsedelim. Evet lütfen. E, tarihi Yaramadan'ın bir kısmı, Gelibolu tarihi alanı Çanakkale'deki, Boğaziçi, Salih Şeridi ve ön görünüm hariç Türkiye'deki bütün alanları kapsayan bir e, kapsamı var bu affın. Bu ne demek oluyor? Doğal alanlar, işte e, meralar, ormanlar ondan sonra tarım alanları, arkeolojik ve kentsel alanları, bu alanlardaki arttırabiliriz örnekleri, detaylandırabiliriz. Bu alanların içerisindeki rüslatsız ve rüslatsız veya kaçak yapıların tamamını da kapsıyor. Zaten e, odanın şehir planşı odasının açtığı davanın da temeli bunlara dayanıyor baktığınızda. Yani bu alanlar Anayasa ile birlikte, Anayasa güvencesiyle beraber koruma altına alınmış alanlar sadece yani zaten bizim normal devletin çıkarttığı ya da hükümetin çıkarttığı yasalarla değil yani en baştaki yasamızla birlikte korunan alanlar bunlar baktığımızda. Her şeyin temelini oluşturan yasada. Evet. Ya bunların korunmadığı bir düzende yani ya da bunların üzerindeki herhangi bir kaçak yapılaşmanın bulunduğu hallerde şu anda onlar yasal hale gelmeye başlayacak. Bu neyin önünü açacak? O alanlarda emsal bir yapılaşma oluşturmuş olacak. Yani başka insanlar da gelip işte çünkü imar kanunu der ki işte eşitlik esastır, hakkaniyet esastır der. Yan parselim benim arkeolojik sitalanıydı ama üstündeki yapı artık işte yasal. Hı hı. Ben evet. de aynısını yapabilirim deyip dava açtı şu an yani dava açtı ilerleyen aşamalarda. Muhtemelen e, kamunun direnmesine rağmen kamudan kalsın kurumlar Evet e, o davayı kazanır ve emsal oluşturup bütün bu alanlarda yapılaşmanın önü açılabilir en riskli durumlardan bir tanesi bu hı hı. E, bir de yani şunu da karıştırmamak lazım yani bu bahsedilen uygulama ile birlikte alınacak belge yapıyı tamamen yasal hale getiren bir belge de değildir. Hı. Evet Hangi Sadece şartlarda biz... alınabiliyor? Yani kısaca bunu da yani söyleyebilir şöyle, misiniz? 31 Aralık 2017'ye kadar yapılmış olması bir yapının ya da kısmi e, işte 5 katlı ise işte 3 katı bittiyse 3 katı kadarının e, yapılaşmaının yasal olduğu bir hale getir. Yani tüm bina tüm yapıları kapsıyor. bir e, bitmiş bir binada işte çatı katında kaçak bir Kat daha çıkılmış mesela evet. ama diğer yeri yer ruhsatlı, bütün katlar ruhsatlı, sorunsuz, kaçak değil. O üst taraftaki kısmı da yani e, kaçak olarak yapılan kısmı da yasallaştırıyor. Tamamen kaçak olan binaları da yasallaştırıyor. Ve nerede olduğu da çok önemli değil. Yani ister riskli alanda olsun, ister e, işte dediğim gibi arkeolojik sitelerinde olsun, kentsel sitelerinde olsun, isterse orman alanı içerisinde olsun. Hiç önemli değil. Ayrıca yani arazinin kendine ait olması da gerekmiyor. Hmm. Hazine, hazine, arazi, tabii, hazine arazisi de olabilir ya da herhangi bir belediye ait bir arazi de olabilir. Öncelikle belediyeden artta ve arazinin satımı o şahsa yapılıyor işgalci her kimse... Ee, ve evet, bir işgaliye da bina, e, veriliyorsa mesela evet. düzenli olarak bu artık e, dediğiniz gibi bir belge karşılığında daha e, kanunen bir koruma altında ama tam anlamıyla bir tapu değil diyorsunuz. Yani. Tam evet, anlamıyla bir tapu işlemi hmm. değil. Bu e, tapuya e, cins kaydı yapılmadan önceki aşama, cins kaydı nedir? Yani işte, eğer konutsa e, tapularda konut yazardı. Yani ...eğer konuta dönüştürmemiş... ...arsaysa arsa yazar... ...sınıf kısmı vardır tabuların üstünde... ...yani o kısmı değişmeden önceki aşaması bu... ...bunu yaptırdıktan sonra ona da başvurabiliyorsunuz... ...yani bu ilk aşaması... ...bu yapı kayıt belgesi diye adlandırılan şey... ...ilk aşaması... ...yani hep şey söyleniyor... ...basında da yer alıyor... çok çok popüler bir söylem haline geldi... ...iktidar tarafının özellikle... ...yani işte ruhsatsız yapılar ruhsatlı hale geliyor... Hayır, bu çıkarılan ve yapılan işlemlerle ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Ruhsatsız ve kaçak yapıların tamamı şu anda kayıt altına alınmak için bu sistem aslında. Bu yönetmelik ve yasa değişikliği yapılmış durumda. Bundan evet. sonra zaten yönetmelikle tanımlıyor ne yapacağını, nasıl iskanlı bir yapı haline geleceğini. Ama şurada şöyle bir handikap var. İskan dediğimiz şeyin ana e, şartlarından bir tanesi ima planına uygunluk aslında. Ve e, baktığınızda e, bunu nasıl çözeceğine dair bir e, açılım yok yasa ve yönetmenin içerisinde. Şimdi, çünkü imar planlarının tamamına aykırı bu yapılar ve evet. imar planlarında değişiklik yapılmadan herhangi hmm. bir değişiklik yapılmadan e, binaları e, yasal hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü o kadar bir karışıklıklar ve uygulamada yanlışlıklar da olacak ki bundan. Evet. Yani zaman içerisinde maalesef göreceğiz. Yani hem odamız bu konuda defaatle uyarıyor, hem biz destektaşlar olarak birçok platformda bunu e, dile getirmeye çalışıyoruz. Yani bu gerçekten çok sıkıntılı bir hal olacak. Bir de buna ek olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Hı hı hı. E, 28 Nisan e, 2018 sahihinde bir e, yasa daha çıktı. Hı hı. Orman kanunda bir değişiklik hı hı. yapıldı. Hı hı. Evet. Aslında bu orman kanunda yapılan değişiklik, ana kalırsa bu imar barışı dedikleri, imar afsının, bizim imar afsı değintilendiğimiz şeyin e, birinci asamaklarından birini oluşturuyor. Çünkü orada ne diyor? E, orman sınırları dışına çıkartıyor. Üzerinde herhangi bir yerleşim yeri olan alanların, orman alanlarının, orman sınırından dışarı çıkarılmasına diye bir ifade, bir değişiklik yapıldı. Bu ne demek oluyor? İşte orman alanları üzerindeki birinci adım alan, işte kaçak yapıların orman sınırından çıkarılarak yasallaşmasının önü kolaylar. Ve imar ile birlikte o yapıların zaten aslında suç niteliği taşıyan o yapıların çünkü orman alanlarına herhangi bir şekilde temelli temelli fark etmiyor yapı yapmak kanuna göre cezai işlem gerektiren bir husus hatta hapis cezasına kadar varabilecek niteliği olan bir suç. Ama biz hem suçu hem de suç simgesi olan yapıyı e, yasallaştırmak için ilk adını zaten o makamda değişiklik yaparak gerçekleştirmişiz. Yani Nisan ayında. Evet. Ve sessiz fedasız muhalefetin hiçbir çalışması, karşı çalışması olmadan maalesef hızlıca torba yasa geçirilen bir madde oldu bu da. Evet. Ee, bir yani... de şöyle bir şey var, yani sizin söylediğinizle bağlantılı e, belki Ayşe, yani... Mesela yaylalarda Doğu Karadeniz'de bu yeşil yol yapılırken yüksek rakımlı yaylalarda şöyle bir şey görüyordum. Orada halkın e, yayla evi olarak kullandığı e, bir takım e, yapılar var. Ama bu yapılar şey değil yani oranın e, dokusuyla bütünleşmiş falan yapılar. Yani e, kaçak yapılar deyince de hep böyle bir gecikondulaşma ve bu tip e, yapılar <gülüyor> akla geliyor. Ama mesela orada insanlar e, sırf protesto ettikleri için mimlenip senin kaçak yapın var diye o küçücük hı hı. E, barakaları, ahırları yaptıkları için hapse girenler oldu. Evet. Aynen. E, ama burada galiba esas problem zaten bu kadar e, geniş bir e, af ve şeyse şirketlere e, ve daha büyük yatırımlara yapılacak olan e, aslında şeyler. Yani belki e, vatandaşın tek başına... Ee, bir e, küçük yaptırdığı bir yeri artık yıllardır da orada olan e, bir, bir mekanı belki e, kaçaktan daha yasal hale getirmesinin yanı sıra esas tehlike, tehlike acaba bu mu diye biraz uzatarak. <gülüyor> <gülüyor> yani kesinlikle esas tehlike aslında benim bir sonra bahsedeceğim şey olacaktır. Hı hı. Yani aklımıza sadece gece kondular gelmesin kaçak yapı dediğimizde. Çünkü aslında e, yani isimlerinin reklam olur diye söylemekten biraz çekiniyorum ama yani hepimizin bildiği kamuoyunda ruhsatsız kaçak, bizim odalarda da başka platformlarda da sürekli mücadelesini verdiğimiz bu yapı kaçaktır. İşte mahkeme kararı uygulanmalıdır dediğimiz bir sürü alan var aslında. Evet. Büyük e, konut projeleri olan, büyük işte karma kullanım olan ya da işte, işte AVM'si, sineması falan hı hı hı. olan birçok proje var gerçekten sayabilirim yani. Daha önce de sizinle defalarca konuştuğumuz evet. İstanbul'da çok kritik bir askeri alan üzerinde olan bir yer var. E, neresi olduğunu anlamışsınızdır diye. Evet. Mesela Maslak o yapı... diyelim evet. ve dinleyicilerimiz evet. anlar Maslak zaten. Diyelim. Evet. Maslak diyelim. Yani o alan mesela kaçak, şarklı, plansız filansız vesaire bizim odada defalarca mücadelesini açtığımız davalar sonunda Çevre Şircilik Bakanlığı kazandığı bizim kazandığımızı ifade eden bir yazısıyla ortaya çıkıyor. Yine Bilmiyorum. aynı şekilde Ayşe, Zeytinburnu aynı. sahilindeki aynı. meşhur kulelerde evet. değil mi bu kapsamda evet. aslında? Ve, evet, aynen öyle. Onun için de yıkım kararları var mesela bahsettiğimiz Zeytinburnu'ndaki proje içinde. E, sonra yani Türkiye geneline bakabiliriz. Biz şimdi sadece İstanbul tercihlerinden bakıyoruz da Datça'da yine bir, Arkeolojik sit üzerinde yapılan bir otel projesi vardı. Hı hı. Mesela orada da Datça Belediyesi'nin çok büyük katkılarıyla kazanılmış bir ya, mahkemeden yıkım kararı çıktı baktığımızda. Ama bu kararların hiçbiri uygulanmadı. Ya ben bugün şunu görüyorum. Aslında aylar öncesinden yani seçime karar verdikleri gün itibariyle belki de hani tam, tam oyunu açıkladıkları gün değil, kendi karar verdikleri gün itibariyle imar asıl yapacakları belliydi 1-2 yıl önce belki bilmiyorum hmm. ee, ve e, o yüzden de hiçbir mahkeme kararı uygulanmadı diye bakıyorum ben ona evet. hani e, danışıklı dövüş gibi geliyor bana kalırsa ya da hızlıca işte 30 yıl arası önce biten inşaatlar o kadar hızlı ilerleyen inşaat oldu ki öyle, yani öyle. biz dedik ki, yani nasıl bu kadar hızlı ilerliyorlar meğer insanların bildikleri bir şey varmış yani biz de işte bilim insanları saf, saf oturup ya para çok bunlarda ya da bir şey var falan deyip böyle baka kaldı yaşayan, <gülüyor> yaşayan, gerçekten safiyane bir şekilde bunu söylüyorum yani ben gerisinde arkasından bu imar affını çıkacağı gerçekten aklıma gelmemişti ama işte bu iktidar hepimizde bir şeydir örgüye her şeyi düşünmemiz gerekiyormuş yani. Çok doğru. bırakmak gerekiyormuş yani. Evet yani şimdi aslında temel olarak kıyılara, ormanlara, korunması gereken doğal alanlara, sit alanlarına, arkeolojik alanlara yasa dışı bir şekilde inşa edilmiş her nevi inşaat türü, işte tesisler, oteller, AVM'ler her neyse, bütün bunlar aslında kaçak yapı statüsünde inşa edilmiş bütün bu yapıların, e, yasa, e, yasal hale e, getirilmesi ve demin seninle gayet net bir şekilde anlattığın üzere bunların emsal e, teşkil edecek olması evet. ve şu anda e, imar e, bedelinin %3'ü gibi bir evet. e, rakam ödenerek e, bunlar yasal hale getirilecek. Fakat orada e, kritik bir konu da sanıyorum e, bütün Türkiye'yi kapsıyor bu imar affı. E, çeşitli kentlerde e, eğer bu e, kaçak yapı bir kentsel dönüşüm e, alanın içinde kalırsa aslında e, şu anki durumuyla sadece bu %3'ü ödeyerek de e, ruhsat alması e, gibi bir durum devreden çıkacak sanıyorum değil mi? Kentsel dönüşümle birlikte. Evet, aynen öyle bir uygulama da var. Hatta yani şöyle kritik bir durum var diyor ki yönetmeliste. İşte e, işken dediğimiz şeyin iki tane amacı vardır. Bir tanesi işte yapının kayıt altına alması, imar planına uygun yapıldığını denetlenmesi bir de o binanın mühendislik hizmeti alarak yapıldığının Kayıt altına yani işte depreme dayanıklı mı, hı hı. İşte asansör yönetmenin uyuyor mu, yangınla ilgili bir sıkıntı olduğunda insanların rahat kaçır, kaçacağı şekilde tasarlanmış mı gibi ee, insan hayatının yakından ilgilendiren e, mühendislik hizmetlerini alıp almadığını denetlemek için de yapılan bir aşamaydı. Şimdi diyor ki sen isyana başlatmana gerek yok, yapı kayıt belgesiyle yapın ee, şey olabilir, yasal hale gelebilir ama senin sorumluluğunda bu bina işte yangın yönetmenine uygun olup olmadı senin sorumluluğunda depreme dayanıklı olup olmadığı senin sorumluluğunda diyor ya bu böyle Oğlum, bir şey olabilir mi bu arada yani bu yani, devletin evet. denetlemesi gereken bir şey değil mi yani en temel i̇şte, e, mesele. Maal, maalesef sıkıntı zaten orada e, yani e, tamamen vatandaş kontrolüne bırakılmış belli ki e, işte devletin kasasındaki büyük boşluklar var ekonomik olarak çok fazla e, bol dış borcunuz var Vesaire Hı -hı. var zaten e, diyor ki bu yasada e, gelecek elde edilecek biraz e, sayın bakan diyor ki e, kentsel dönüşüm astıracağız bir kısmını diyor. Evet. çevre ve şehircilik kenten... bakanı mı diyorsunuz? Evet. O evet, evet. bir 35-40 milyar, milyar mı? Evet. evet, e, evet. İmar bu evet, dünkü evet. açıklaması, İmar evet. Barışı ile elimizde 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizle vereceğiz Aynı, diye bir aynen. zaten e, planlar evet hazır yani imar evet, barışı evet. da belki erken seçim olmasaydı da bir şekliyle. E, gündeme gelecekti diye buradan aslında Aynen. bunu bu şekilde de e, okuyabiliriz evet Kesinlikle. E, e, bu noktada eğer başka eklemek istediğin e, bir şey e, yoksa e, ben biraz aslında bu anayasaya aykırılık evet. meselesini biraz daha açalım ve e, şehir plancılar odasının açtığı davayı konuşalım istiyorum evet olur olur ben Hı? de ona zaten geçmeyi niyetliydim şu anda şimdi e, biraz önce de en başında anlatırken anayasaya temelden aykırı olduğunu bahsetmiştim ee, bir kere anayasanın e, bağlayıcılığı ve üstünlüğünü kapsayan, anlatan 11. maddesi vardır. Temelde e, buna zaten e, bu yasanın ve yönetmenin tamamı, yasa değişikliğinin ve tamamı aykırı baktığımızda. E, ve bütün e, bizim odanın açtığı davanın temeli de hep bu 11. maddeye dayandırılıyor. Biraz, biraz önce bahsettiğim korunması gerekli alanlar üzerinden. E, dava hı hı. E, oluşturulmuş. Ve diyor ki yani 63. maddesinde e, tarih kültür ve tabiat vaatinin korunması ifade edilmiş. yani Bunlar kesinlikle devlet güvencesiyle konulacağı belirtilmiş. Yine orman alanları da aynı şekilde. 169. maddesinde. Kıyı, kıyı, alan, kıyı alanları da e, 43. maddesinde. Bunların hepsi hı hı. E, biraz önce bizim saydığımız meralar, kıyılar, orman alanları işte tarım alanları, koruma alanları, hepsi anayasa güvencesine dayandırılmış. Ve o yüzden de e, odamız da temelden anayasanın birçok maddesine aykırı olduğuna be, ifade ediyor. Biz de e, bu yolda dava açmışız oda olarak hı hı. baktığımızda. E, sadece e, davayı da şeye açmamışız mesela. Yani yasa değişikliğine ya da sadece uygulama yönetmenine de her ikisinin birlikte iptalini, Kısmi iptaller değil, herhangi bir maddenin değiştirilmesi değil. Yani işte bu Hı -hı. bahsedilen alanlar kapsam içine alıp bir değişiklik yapmaları değil. Bu bahsettiğimiz asf işleminin, asf uygulamasının tamamının iptal edilmiş. Davamız da 6 Haziran'da açıldı. 6 Haziran'da açılan yönetmeliğe şey yapılmış. Açılmış. Atıfla açıldı. evet, mı? evet aynen Hı -hı. öyle. Yani baktığınızda e, Bu gerçekten e, Kabul edilirse e, inşallah edilir diye umalım e, Gerçekten bir ilk olabilir e, Bu iktidar dönemde Son 10-17 yıl içerisinde Son dönemde kısmı kısmi umutlu Yargı kararları geliyordu ama hı hı. Dediğim gibi anayasa mahkemesi Aslında açık bir şekilde Bu yasa ve yönetmeni iptal etmek zorunda Şu maddelere göre baktığınızda yani Başka bir alternatif yok Çünkü kendine e, uygun şey, ona aykırı olan şeyler, ifadeler açıkça altı çizilmiş durumda baktığınızda. Yani bunu bilim de, de tabii söylüyor, anayasa Tabii onu öyle söylüyor ama tabii Anayasa Mahkemesi'nin bir yandan e, siyasi bir takım etkiler <gülüyor> altında kaldığını da e, görüyoruz i̇şte, bir takım kararlarıyla. Yapması kararlar gereken ile. bu diyorum zaten. Yapacağını <gülüyor> umduğum <gülüyor> şey maalesef değil de. <gülüyor> maalesef bu değil, yani evet. çünkü Başlığı rezeteci arkadaşlarla ilgili kararlarda da verdikleri şey, kararlarda o kadar can sıkıcı ve üzücü ki kendi yapısına aykırı bir sürü kararın altına imza atıyor son dönemlerde. Ee, gerçekten hem ülkemiz için hem de bu imar barışıyla gerçekten ülkenin inşaat sektörünün canlanması adına büyük bir adım atılıp ama geleceğe adına çok kötü bir adım atılmış oldu. Anayasa Mahkemesi büyük ihtimalle bunu Onaylar ve davayı ret eder diye düşünüyorum. Hı hı, ee, umarız. E, Ama tabii bildiğimiz gibi olmaz. Sivil toplum odalar, şehir plancılar odası. Ee, üzerine düşen görevi, sorumluluğu yerine getirmek adına bu aykırılığa kamuoyunun dikkatini çekiyor, davayı açıyor. Aynen. Elinden geleni yapmaya çalışıyor sivil toplum bu konuda. bundan Aynen. sonrası hakkaniyetli vicdanlı mahkemelere kalıyor artık. Aynen. Bizim Aynen. de yapabileceğimiz şeyler maalesef sınırlı. Aynen. Evet, Tabii. evet. Yani meslek örgütleri de bir yere kadar bir şeyleri yapabilen Elbette. örgütler. Yani bunun arkasında duracak sivil bir inisiyatif geliştiremezsek meslek örgütleri tek başına güçsüz kalırlar. Zaten kalıyorlar da. Evet. Çünkü Doğru. neyse ki gezi direnişi sonrasında gene hareketlenen bir sivil inisiyatif var. İşte ise yani Onun ateşiyle devam eden toplanan kent dayanışmaları, savunmalar var. Ama dediğim gibi daha çok artmalıyız. Bu, bu ve benzeri alanlarla mücadele etmek için kesinlikle bilinçlendirme çalışmalarına devam edip sayımızı artırmaya çalışmalıyız. Evet, İkinci, Ayşe Yıkıcı, e, programında son, son derece sesinizi böyle kesiyorum ama çok <gülüyor> güzel de bir <gülüyor> mesajla e, kapatıyoruz. Ayşe Yıkıcı, planlamacısı. Son e, söylemek istediğiniz bir mesaj varsa e, bununla ilgili onu da söyleyin Ayşe. Çok teşekkür ben, ederiz. Ben söylediğim son mesajımda lütfen pazar günü gidin oy kullanın diyelim. <gülüyor> evet, e, son mesaj. mesajımda e, gündeme uygun mu yani konuştuğum sonundan bağımsız bir şeye değinmek istedim. 24 Haziran'da oy kullanmak hayati bir önemi sahiptir Lütfen evet. herkes oy kullansın diyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz çok Ayşe. Katıldığın ve verdiğin bilgiler için. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet. İyi Teşekkürler. teşekkürler Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik haftaya görüşmek üzere görüşmek üzere ekonomi ekoloji.